İslimlik, Mekâfem Gönül Dostları, Mekâfem Gönül Lişanında saat 22:20 gösterirken inşallah Bismillah diyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, hikmet ve inaneti inşallah hepimizin üzerine olsun. Bu akşamki programımızda Müslüman kardeşliğini zedelen hassederden hallerden bahsedeceğiz dilimiz döndüğünce, gönlümüz ettiğince Mekâfem Gönül Lişan'da olacağız. İnşallah. Şu anda ulaşabildiğimiz kardeşlerimiz varsa onlara da ulaşalım. Onlarla da birlikte istişare etmiş olalım. Hasbihal etmiş olalım inşallah efendim. 2 sesi, 6-ie, si, sesi, sizin luni 6 yeriniz 6-ie, 6-ie, 6-ie, 10-ie, 10-ie, 10-ie, 10-ie, da ie 10 inşallah 10-ie, 10-ie, da, ie 10-ie, 10-ie, 10-ie, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hezeratının hayatını, yaşayışını, ahlakını, ahkamını, Kur'an ve sünnet üzerine yaşayışlarını hepimiz bir hayli yakinen takip ederiz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ashab-ı kiram'dan bahsedirken kulak kabartırız. Acaba o güzel insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri hangi öğretiyi insanların lisanına Gönüllerine düşürmüşler. Bizler de o lisanı, o ahkamı, o ahlakı ah keşke diyerek ömrümüze, gönlümüze nakış nakış işlemek isteriz değil mi? Öyleyse bakalım biz Kur'an ve sünnet müslümanlığının Kur'an'ın emrettiği kardeşliğin neresindeyiz? Nerede kalmış samimiyetimiz? Hani? Zaman zaman ah o eski günler dediğimiz aslında ne güneşin doğduğu anın yerin değişti yani dünyanın, günlerin hiç değişmedi, insanlığın, insanların değişti. Daha doğrusu Müslümanların inandıkları ve inandıkları yaşadıkları, inandıklarını yaşadıkları o anın değiştiği Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in işaretiyle ahir zaman ümmetinin yaşadığı o andayız. Hani Sevmek öylesine bir şeydi, ashab kiramın lisanıyla yüreklerinden dillerine dökülen Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Esasında bu cümlenin özünde, bu cümlenin en derinlerinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a olan ahdlerin tecellisi vardı Peki ya biz bu tecelliyi nasıl yaşayıyoruz? Annem babam sana feda olsun ya Resulallah diyen ashab-ı kiram hezeratı. Hayatındaki en kıymetli şeyleri Allah ve Resul davasına feda edebileceklerini lisanlarına döküyorlar. Şimdi bizler acaba küçücük dünya menfaatlerini, dünyalık heva ve heveslerini bir tarafa iterek ne kadar Allah ve Resul davasına Allah Azze ve Celle ve Tekaddes Hazretlerinin bize sunduğu bu güzel nimetlere akıl nimetine duyma nimetine koku ve konuşma nimetine hakkıyla riayet edebiliyoruz Allah Azze ve Celle ilk yaratıldığımız günden son nefesimize kadar bir imtihanın içerisindeyiz buyuruyorlar öyle ya bir misafirhaneye giden misafir gayu gayretiyle Edepsen, hayadan asla ödün vermez. Çünkü 3 gün olarak oraya gitmiştir ve oradaki insanların onları hatırlattığı kendini hatırladıkları, hatırlattıkları zaman iyi bir intiba bırakılarak, bırakılarak hatırlanmalarını isterler. Peki ya bizler misafirhanesinde bulunduğumuz Rabteala Zülcelal ve Ekrem Hazretlerinin bizi nasıl hatırlayacağını umuyoruz. Biz Nasıl hatırlatıyoruz acaba kendimizi? Sağımıza, solumuza baktığımızda gördüğümüz şeyler acaba bizi ne anlatıyor? Biz hakikaten ashab-ı kiram hezeratının o haline, o muhabbetine, o samimiyetine hakikaten özlem duyuyor muyuz? Öyle ya, insan özlem duyduğu şeyi her an hatırlar, her an aklına gelir ve Aklına geldiğinde ah keşkem der. Keşke demek büyük bir gaflettir aslında. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşamayı kim istemez? Asrı saadette olup o güzel insanları görmeyi kim istemez? Gönlümüzde o muhabbet, ömrümüzde o muhabbet devam ederken biz acaba... Hayatımızda şöyle bir perde aralayıp dünya pervazını söküp oraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen o asr-ı saadet pervazını koyarak asr-ı saadet penceresinden dünyaya bakmayı ne kadar arzu ediyoruz. İslam kardeşliği dediğimiz şey acaba yalnızca gördüğümüzde tebessüm edip Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşim nasılsın? Ahvalin nasıl? Ashab-ı kiram hezeratı Karşılaştıklarında Aynen böyle Selamun Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Zaiman da ve Ebeden Babında Bir selamlaşma ile Karşılaşırlar Musafahanın Akabinde birbirlerini hal hatır sorduktan sonra Allah Ve Resul davasını anlatan, Vel Asr diye başlayan Asır suresini birbirlerine nasihat ederler. Çünkü o surenin en sonunda Allah Azze ve Celle sabrı ve hakkı tavsiye eder kullarına. Kullar da bu İslam kardeşliğini taşlandırmak adına birbirlerine Asır suresi yeda ederler. Öyle ya, bir insan insanı hatırlayacağımız, En güzel ona hasbihal ettiğimiz en son andır. En son onu nasıl bırakmışsak hep öyle hatırlarız. En son onunla nasıl karşılaşmış isek hep öyle hatırlarız. İlk karşılaştığımızda da o en son halinin emarelerini ararız kardeşimizin üzerinde. Peki ya biz şimdi o ashab-ı kiram hezeratından arışın arışın. Fersah fersah ne kadar uzaklaşmışız ki dünyalık gayu gayretten başka hayatımıza ilmik ilmik istediğimiz dünyanın verdiği o rüyadan gayrına kalmış. Müslümanlık ve Müslüman kardeşliğimizden bahsederken esasında biz kendimizden, Müslüman kimliğimizden, kişiliğimizden ne kadar uzaklaşmışız farkında mıyız acaba? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dil mecliste. Ashab-ı kiram hezeratı halka-i zikri kurmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetullahının zevkine, dimaklarına tattırdığı o güzel insanı dinliyorlar. Sessiz ve sükunet içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere aynı şeyi tekrar ediyor. Cennetlik görmek isteyen kapıya baksın. Ve kapıdan ellerinde ayakkabıları ve kollarını sıvamış abdest suyu dökülüyor kollarından, yüzünden belli yeni abdest almış ve üç defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı işaret ederek cennetlik görmek isteyen baksın diyor Hz. Ömer radıyallahu anhümanın oğlu Abdullah bin Ömer merak ediyor acaba diyor bu ashab-ı kiramın önde gelenlerinden belki de simasini birçoğunun bilmediği yaşlı adam kim ki Resulullah onu örnek alıyor Hz. Ömer'in oğlu öresine merak sağlıyor ki ben diyor bir şekilde bu adama konuk olayım ve onun Allah Resulü'nün cennetlik diye tabir ettiği müjdelediği o insanın hayatından bir şeyler alayım yazsın namazından sonra koşa koşa Yaşlı adamı buluyor Ve Diyor ki ben ailemle kavga ettim Yemin ettim 3 gün Oraya gitmemeye Ama diyor kalacak yerim yok Yaşlı adam bir Ömer'in oğluna bakıyor Tebessüm ediyor Belki de ve buyur ediyor Evine Yattıktan sonra Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Yatağın altından Bir yerden gözetliyor adamı Acaba diyor Nasıl bir ibadet Nasıl bir taat ile Allah'a bağlı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üç seferdir Kapıyı işaret ediyor Ve cennetlik olarak atfediyor Birinci gün gece sabah namazına kadar bekliyor Hayret edilecek bir şey ki Adam gece sabah namazı vaktine kadar hiç kalkmıyor Sabah namazı vakti geldiğinde Delikanlı diyor ve kaldırıyor Sabah namazını kılıyorlar, öğle ikindi akşam yatsı derken takip ediyor. Müslümanın sıradan yaptığı beş vakitten başka bir şey yapmıyor adam. Belki diyor bugün yapar, ikinci gün gece yine takip ediyor. Ancak sabah namazına kadar hiçbir şey yapmıyor. Sabah namazını kılıyorlar, öğle ikindi akşam yatsı derken, ikinci gün akşam gece de yatıyorlar, sabah hazı kadar bekliyor ve yine Sabah namazı vakti hadi delikanlı selaha namaza gidiyoruz diyor. Ömer bin Abdullah adamın kolundan tutuyor ve diyor ki Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni üç defa işaret etti. Cennettik birisini görmek isteyen baksın dedi. Ve diyor ben sana böyle böyle bir yalan söyledim. Yanında kalıp o güzel ibadet ve taatini görmek için. Ancak gördüm ki bir Müslümanın beş vakit kıldığı namazdan gayrı hiçbir gayretin olmadığını gördüm diyor. Ve adam diyor ki ben de sıradan yaşlı biriyim. Takatim yok. Allah'ın emrettiği beş vakit namazdan gayrısını kılamıyorum der. Yürürlerken adam der ki ben yalnızca Müslüman kardeşime Allah rızası için sevgimi gösteririm. O'na karşı kin, nefret tutmam. O'nun arkasından gıybet etmem. Müslüman kardeşimi, Müslümanları, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah lafzı celilesine inanmış olan herkesi eşit severim. Öz kardeşim gibidir hepsi. Ve Abdullah bin Ömer cevabını almıştır aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği cennetin anahtarı, Müslüman kardeşini sırf Allah rızası için sevmektir aslında. Bakın biz ne kadar uzaklaşmışız Müslüman kardeşimizi sevmekten. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah nasihatini alır ve ömrünün sonuna kadar belki de bu nasihat ile iştikal eder. Yani Müslüman kardeşlerini hiçbir menfaat gözetmeksizin yalnızca La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, lafzı celilesine sımsıkı sarılmış olan Müslüman kardeşlerini yalnızca Allah için sever menfaatlerin çeliştiği noktada Müslüman kardeşine sırtını dönmez bir anlık öfkeyle Müslüman kardeşi ona bir şey söylediğinde yahu insanız elbet sinirlerini ister farkında olmadan bir Müslüman kardeşinin kalbini kırar ise derhal gider ve özür diler Öyle, bir, bir kalbi kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir denir. Kabe'yi yıkmayı, haşa ve kella, kim ister ki? Hayatımızın her anında, Müslüman kimliğimizden, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden ne kadar da uzaklaşmışız değil mi? Nefsim adına söylüyorum, ne kadar da uzağım. Hiç farkında olmadan, ufacık, hardal tanesi kadar dahi olsa, Müslüman kardeşimi incitmişliğim vardır. Rabbim beni affetsin. Rabbim bizleri affetsin inşallah. mizan kurulur Allah Azze ve Celle ve peygamberleri bir zümre gelmekte Allah Azze ve Celle'nin öylesine hayran hayran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerin hayran hayran izlediği Allah'ın işaret ettiği belli ki kıymet verdiği bir zümre kimlerdir bunlar? bunlar birbirlerini yalnızca Allah için seven Allah rızası için birbirlerine sevgi besleyen, Allah için birbirlerine yardım eden, yardımlaşan ve Allah için birbirleriyle ikame eden bir sümre. Hasbihal ettiklerinde yalnızca Allah için hasbihal ederler. Birbirlerine bakıp tebessüm ettiklerinde kalplerinde yalnızca Allah zikri vardır. Öylesine cani gönülden Allah derler ki, melekler gıpta ederler. Birbirlerini Allah için öylesine severler ki, şeytan kahrından çatır çatır çatlar. Arşın arşın cehennemden uzaklaşırlar. Allah azze ve celle onları cennette güzel bezenmiş köşklere, hurilere miras kılmıştır aslında. Çünkü birbirlerine olan sevgileri, bağları, arş alayı kaplamıştır. Allah için söyledikleri her sözü tekrar tekrar tartarlar. Üzerindeki tebessümde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izleri vardır adeta. Birbirleri ile hasbihal ettiklerinde, musafaha ettiklerinde yalnızca Allah rızasını gözetirler. Birbirlerine dünyalık da yardımlaşsalar bekledikleri tek bir şey vardır. Allah razı olsun kardeşim. Bu duayı özerler. Ceplerini, gönüllerini, her şeylerini bu duayla doldururlar. Onlar Allah'ın dinine yardım ederler. Allah da ömür boyu onlara yardım edecektir. Sözü veren Allah, sözün sahibi Allah, Cibril ile gönderen resul -Krem, sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyeden Allah, ileten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, itibaren ashab-i kiram, tebe tabi tabiin tabi-in, tabi -in ve Muhammed. Allah'ım, o güzel insanların hatırına gönüllerimize merhamet nasip et. Merhametsizleşmekten, merhametten ırak kalmaktan sana sığınırız. Hayasızlıktan, edepsizlikten Sana sığınırız Allah'ım. Kendi kendimize kaldığımızda Nefsimize uymaktan Sana sığınırız Allah'ım. Kim ne derse desin Biz yalnız senin rızana talibiz Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Lisanı ile konuşmak, o lisanı duymak, ilmik ilmik, nakış nakış gönülleri gönlümüze işlemek nasip etsin Mevlam. Öyle ya, hasret kalmışız, şöyle samimi bir tebessüme. Hasret kalmışız Allah rızası için birbirine tebessüm eden, hasbihal eden kullara. Hasret kalmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefesi kokan sözlere, hasret kalmışız Kur'an-ı Azimüşan'ı anlatan kelimelere, cümlelere, lügatlardan adeta çıkarmışız, benliğimizden çıkarmışız, İslam'ın bize verdiği o güzellikleri sıyırıp almışız, dünyayı maskelemişiz her şeyimize. Rüya kokan, gıybet kokan, husumet kokan, kin kokan, nefret kokan bir ana gebe kalmış dünyaya sımsıkı sarılmışız bırakmak istemiyoruz sanki adeta hayran kalmışız dünyaya peki ya ebedi hayattan bize Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminin iklimini o getiren Kur'an kokan esintiler nerede kaldı? Yalnızca camilerde seccadelerde mübarek gecelerde mi hatırlar olduk birbirlerimize olan merhabamızı hasbi halimizi, hal hatırlarımızı yalnızca bayramlara mı saklar olduk kırgınlıklarımız küskünlüklerimiz hala dünya için mi ahiret unuttuk mu cenneti çevreleyen o sıkıntıları unuttuk mu öyle ya cennete girmek kolay değil cehennem ise Etrafı hep sevinçle, etrafı hep şehvetle dolu. Hayatımızı şehvet perdesini alıp götürerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu, Kur'an iklimini evlerimize taşımayı, gönüllerimize taşımayı Rabbim inşallah nasip eylesin duasıyla diyelim. GFM Gönül Dostları Gönül Lisanı programının bugün de burada sonuna geldik. Kısa bir eser yayınlayacak idik ancak ayrıların sürenin sonuna gelmişiz. Evet dilimiz döndüğünce gönlümüz yettiğince GFM Gönül Lisanı'nda idik. Normalde yayınlarımız hafta sonu 13.30 yani öğle namazına takipen başlıyorduk. buçuk 2 saatlik bir yayın yapıyorduk ama bu sıra haklarınızı helal ediniz inşallah. Çok fazla yayın yapamadık. İnşallah bundan sonraki süreçte gündüz yayınlarımıza devam etmeye çalışacağız. Vaktimiz oldukça da böyle ara ara inşallah hasbihal edeceğiz. Dilimiz döndüğünce, gönlümüz ettiğince Kur'an ve Sünnet ışığında yayınları Mekke FM'de sizlerle olacak. İnşallah dualarınızı bizlerden eksik etmeyin Çünkü Mekke FM menfi hiçbir menfaat gözetmeksiz. Yalnız Allah rızası için bu yayınları yapmakta. Farkındaysanız reklam vesaire hiçbir şeyimiz yok. Hem web sitemizde hem duyurularımızda, İranlarımızda şahsi, reklam vesaire maddi hiçbir kaygımız yok. Rabbim inşallah sağlık sıhhat verirse, ömür verirse, nefes verirse Mekke FM Kur'an ve Sünnet ışığında yayınlarıyla sizler olacak. İnşallah Rabbim bizlere Kur'an ve Sünnetin ışığında ilerlemeyi Kur'an ve sünnet kokan evlerde Kur'an ve sünnete aşık bir nesil yetiştirmeyi nasip eylesin diyelim. Dualarınızı ümmet Muhammed'den eksik elemeyin Dualarınızda inşallah bizlere de ümmet Muhammed'e değer verin. Dünyanın halini ve ahvalini görüyoruz. Dünya derken dünya hep aynı. Ancak dünyada değişmeyen bir şey var o da Kur'an ile hak ile Batıl arasındaki savaş devam ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile gelen İslam dinini bu şiarı bozmak isteyenler Bu şiarın karşısında Müslümanları cephede yıkamayacaklarını anlayanlar iniyorlar er meydanlarına, iniyorlar internet meydanlarına Müslümanların kafasını bulandırmaya çalışıyorlar Ümmeti Muhammed'i farklı akımlarla yıkmaya çalışıyorlar Rabbim inşallah onlara fırsat vermesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor ya. Müslüman akıllı insandır. Akıllı olalım. Gaza, galeyana gelmeyelim. Müslüman kardeşimize üç günlük dünya için, şunun için, bunun için fitne ve fücur çıkaracak cümleler kullanmayalım. Birbirlerimizi kırmayalım. Allah için sevelim. Allah da muhakkak ki bunun karşılığında bize muzaffer olmayı muvaffak olmayı, dünyadan muvaffak göçmeyi nasip edecek. En güzel muvaffakiyet nedir? Diyor ya onlar dünyaya tekrar tekrar gelmeyi isteyecekler. Allahu Teala onlara öyle makamları nasip edecek ki muhakkak ki şehadettir. İnşallah Rabbim şehadeti nasip eder. Şehadet dedik programımızı kapatıyorduk ancak o Savaşı'nda o cengaverlerden o Şüheda kokan Uhud dağının eteklerinde Buram buram şehadet kokusunu alan Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden bahsedelim Öylesine arzu ediyor ki Allah Azze ve Celle yecanını feda etmeyi Kurban etmeyi, şehadeti öylesine arzu ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istiyor Ve akabinde Uhud savaşı var Uhud savaşında Cenk ederken kılıcıyla Okçular tepesine bakıyor Bakıyor ki orada bir kargaşa var Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyarmasına rağmen Bırakmışlar yendik diye Koşa koşa geliyorlar Arkadan bir süvari birliği yetişiyor Orada kalan Okçuların reisi Ve birkaç sahabi kalmış Onlar cenk ediyorlar Ve oradan görüyor İşte diyor Şehadetin Şehitliğin kokusunu arıyorum diyor Kılıcını kaldırıyor Ve koşa koşa gidiyor Şehit oluyor Şehadetin kokusu Ancak Allah Azze ve Celle Ve Tekaddes Hazretlerine İtiba etmekle alınır Şehadetin kokusu Müslüman kardeşliğine Sımsıkı sarılmakla olur Şehadetin kokusunu almak için Burnuna Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerden başkasının kokusunu duymayı haram etmek gerekir. Öyle cennet kolay değil. Feragat etmek, fedakarlık etmek gerekir. Acaba biz dünyalık zevklerimizi bir kenara itip Allah rızası için ne kadar fedakarlık edebiliyoruz? Biraz düşünelim inşallah. Rabbim tefekkür etmeyi, tevekkül etmeyi, Rabbim Allah rızasından gayrısından yüz çevirmeyi bizlere ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Söz çok, hitap çok, konu çok, ancak belki de vakit yok. Rabbim inşallah hakkı ile, hakka tabi olup, hak ile beraber olmayı, batılı batıl bir bilip nehyetmeyi, uzak durmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim Gönlümüze Gönlümüze hayır olan düşürsün Yani Hz. Ali Kerramallahu ve Şen'in duasıyla veda edelim Rabbim Hakkımda hayro Gönlümü razı eyle İnşallah amin ecmain elhamdülillahi Rabbil abim Evet siz değerli Mekke Efendim gönül dostları Haklarınızı inan ediniz Sürkül isanımız olmuş şekil olmuştur Bir sonraki programa kadar Allah'a emanet olun. Esen kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ta'iman ve ebeden.